Elhamdülillahi ve salatu ve selamun aleyhe ve aleyhe ve ve ve ve billahi min ve Men yehdihillahu fe ve men yudlil fe Ve eşhedü en lâ ilâhe ve fe inne'steqal hadis kitabullah ve hayral hidi hudi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtefatuha bi kulli muta'satin bid'a ve kulle bid'atin dalale bid ve kulle dalaletin finnar. Tesir dersimizde Muhammed suresi 20. ayetinde kalmıştık. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. İman edenler derler ki bir sure indirilmeli değil miydi? Fakat içinde savaş zikri, zikri geçen bir sure indirildiği zaman Kalplerinde hastalık olanların, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş olanların bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. O da onlara yakındır. Katader Aymullah dedi ki, içinde cihattan bahseden bütün sureler muhkem surelerdir. Kur'an'da münafıklara en ağır gelen kısımlar da bu surelerdir. 21. İtaat ve maruf söz. Fakat iş, kesinlik ve kararlılık gerektirdiği zaman, Şayet Allah'a sadakat gösterselerdi, şüphesiz onlar için daha hayırlı olurdu. Katadı Fe evlalehum kavli Allah Teala'nın onlara bir uyarısı, bir tehdididir. Burada sözü keserek itaat-ı maruf söz buyurmuştur. Yani Allah'a, Resulüne itaat, bir işe kalkışılacağı zaman iyi olan sözleri söylemek onlar için daha hayırlıdır. Mücahit Ravimullah'ta itaat ve maruf söz kavli Allah Teala'nın münafıklara bir emridir. Feiza azemel emr kavli ise işler ciddiye bindiği zaman demektir. Allah'tan bir emir geldiği zaman emredilen şey dinlemek ve itaat etmek. Burada münafıkların, kalbi hastalıklı olan kimselerin e, mırın kırın etmeleri eleştiriliyor yani bu ayette. Onlara düşen şey ise ki itaat ve maruz sözüydü. Yani sözün güzelini söylemek ve Allah'tan Resulü'nden gelen emirlere itaat etmek idi. Şayet bunu yapsalardı bu kendileri için daha hayırlı olacaktı. 22. Demek iş başına geçip yönetimi ele alırsanız hemen yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarınızı koparıp parçalayacaksınız öyle mi? Katadır Aymullah dedi ki Allah'ın kitabından yüz çeviren o topluluğun halini gördünüz değil mi? Haksız yere kan akıtmadılar mı? Akrabalık bağlarını koparmadılar mı? Rahman'a isyan etmediler mi? Ebu Hureyri radiyallahu anh Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Şüphesiz Allah mahlukatı yaratmıştır. Onlar yaratmayı bitirdiği zaman rahim ayağa kalktı. Bu koparılmaktan sığınanın makamıdır dedi. Allah Teala evet sana sıla yapana benim sıla yapmama, senden alakayı kesene benim de alakayı kesmeme razı değil misin buyurdu. Rahman, evet razıyım dedi. Rahim, evet razıyım dedi. Yani akrabalık bağı. Allah Teala da bu sana verilmiştir buyurdu. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, isterseniz demek iş başına geçip yönetimi ele alırsanız, hemen yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarınızı koparıp parçalayacaksınız. Öyle mi? İşte böyleleri Allah'ın kendilerini lanetlediği, sağırlaştırdığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Öyle olmasa, Kur'an'ı iyiden iyiye düşünmezler miydi? Yoksa bir takım kalpler üzerinde kilitler mi vurulmuş? Yani Muhammed Suresi 22-24. ayetlerini okuyuverin buyurdu. Bunu Bukhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. Geçtiğimiz hafta akrabalık, ondan önceki hafta estağfurullah, bir, iki önceki derste bu akrabalık bağları meselesini açıklamıştık. Yani akrabalık bağının Allah'a ve Resulüne itaatle kayıtlı olması zorunludur. Yani senin akraban Allah'a ve Resulüne isyan eden, yan çizen birisi ise işte ben buna rağmen o isyan üzerinde olmasına rağmen küfür ve şirk üzerinde olmasına rağmen ben bu akrabalık bağlarını devam ettireyim. Düşüncesinde ise bu Allah'tan bu bağı koparmak demektir. Yani akrabalık bağını şöyle düşünmek lazım. Birincisi Allah Azze ve Celle ile bağlı olması lazım. Rahman ile bağlı olması lazım. İkincisi kullar arasındaki bu bağ kardeşlik bağlı olur, din kardeşliği bağ olur, akrabalık bağlı olur, komşuluk bağ olur veya diğer e, insanların ilişkileriyle ilgili diğer bağlar olur. Bunlar Allah ile bağ sağlam olduğu takdirde e, gözetilecek bağlardır. Eğer herhangi bir kimseyle ilişkin seni Allah Azze ve Celle'den koparıyorsa bu Allah'ın emrettiği sılay rahim değildir. Bu yüzden Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam işte evladı için bağışlanma dilemek isteyince, onun hakkında bir istekte bulunca, bu salih bir amel değildir diyerek Allah Azze ve Celle onu uyardı. Nuh Aleyhisselam da bu isteğinden tövbe etti. O senin ehlinden değildir, ailenden değildir denildi. Öz oğluydu ki Ama Allah ile bağlar koptuğu için akrabalık bağları da kopmuştur. Öyleyse de vardır ki, görünüşte hiçbir akrabalık bağı yoktur. Fakat sırf Allah için bir araya gelmiştir insanlar. Allah için kardeşliği oluşturmuştur. İşte bu da kuvvetlendirilmesi gereken bağdır. O halde bizim akrabalık bağları derken, bağları gözetmek derken, öncelikle Allah'a ve Resulüne itaatle bağlı olması lazım bu bağın. Yoksa yani öbür türlü sırf işte arada kan bağı var diyerek e, akrabalık bağı öne sürülürse, bunun da örneklerini vermiştik. Ebu Cehil de böyle bir talepte bulunuyordu. Bedir Savaşı'nda Allah'ın işte bizimle akrabalık bağlarını koparan, ee, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve ordusunu helak et diye Allah'tan böyle yardım istiyordu. Çünkü onlar akrabalık bağlarını kopardı diyordu. Halbuki küfreden kendisi, iman etmeyen, şirk koşan kendi tarafı. O halde burada kim şirk koşuyorsa, kim bidat çıkarıyorsa akrabalık bağını koparan odur. Çünkü o kimse şirk üzerinde devam ederken, büyük günah üzerinde açıktan işlemeye devam ederken veya bidat üzerinde devam ederken onunla akrabalık bağını gözetmek demek Allah ile bağları koparmak demektir. Senin Allah'tan ve Rasulünden bağını koparan bir akrabalık bağı gözetmen gereken bir akrabalık bağı değildir. Bilakis burada akrabalık bağını gözetmek senin ondan alakayı kesmendir. Çünkü bu sayededir ki o kimse ne yapacak? Kendisine çeki düzen verecek. Eğer akrabalık bağını devam ettirmek istiyorsa tevbe edecek. Şirkinden bidatinden tevbe edecek ve senin akrabalık bağını devam ettirecek. Bunu yapmıyorsa o akrabalık bağını koparmıştır. Yani ben onun akrabalık bağını koparmayayım diye Allah'a isyan edecek değilim. Resulü'nden bağımı koparacak değilim. Sünnete muhalefet edecek değilim. Ama işin burasını düşünmüyorlar. Yani körük körne bir akrabalık bağı. Dünyevi, tamamen sekülerleşmiş bir akrabalık bağının işi hakim oluyor. Bu da dediğimiz gibi aslında Ebu Cehil'in gözettiği akrabalık bağı. Evet, yine Saadet radıyallahu anha annesinin işte sizin kitabınızda size vahyedilenlerde anneye itaat geçmiyor mu diyordu yani. Ben de sana emrediyorum. İşte bu dininden dön. Şirkin üzerine devam et diyor. Yani bizim üzerinizde <gülüyor> olduğumuz şeye dön. Ben de sana bunu emrediyorum diyordu. Bunun üzerine ayetler gelişi Güce aşırılık olana itaat etme. Allah'a isyan olan bir konuda malûka itaat yoktur bunun gibi. Enes Radiyallahiten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rızkının genişletilmesini ve ömrünün uzamasını isteyen akrabalık bağlarını gözetsin. Bunu da Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Abdullah bin Amr radiyalanmadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisine sılay yapılmasına karşılık veren sılah rahim yapıyor değildir. Lakin asıl sılah rahim yapan, kendisinden alakayı kesene sılahı yapandır. Yani bir arkadaşın, kardeşin veya akraban sana, seninle ilgili haklarını gözetiyor sürekli, sana iyilikte bulunuyor ve sen de onun iyiliğine karşılık olarak iyilikte bulunuyorsun. Asıl sıla bu değil. Asıl sıla rahim, kardeşin senden bağını kesmene, kesmesine rağmen senin ona bağını e, devam ettirmendir. Yani ne manada bu? Bu bağını kesen kimse iki sebepten bir biri yüzünden keser. Ya dini bir sebeple keser senden bağını veya dünyevi bir sebepten dolayı keser. Dini sebepten kesiyorsa senin onunla sılayı devam ettirmen neye bağlıdır? Senin yanlış yaptığın din konusunda yanlış yaptığın şeyden tevbe etmene bağlıdır. Asıl rahim budur. Dünya ile ilgili bir mesele ise burada e, yani o bana işte haklarımı gözetmiyor. O halde ben de ona haklarımı gözetmeyeyim. Böyle deme lüksüne sahip değilsin. Yani çünkü rahim Allah'ın rızası gözetilerek yapılması gereken bir şeydir. Yani o sana haklarını gözetmese dahi senin üzerine düşen hakları ona yapmak zorundasın. Mesela karı koca ilişkileri de böyledir. Şimdi kadın, kocası e, kadının haklarını gözetmiyor. Kadın işte yedinden yedirmiyor, içtiğinden içirmiyor veya diğer bazı haklarını gözetmiyor. O bana haklarını gözetmiyor, halde ben de ona hiçbir şey yapmam. Onun haklarından hiçbir şey gözetmem. Böyle bir şey diyemez. Aynı şekilde erkek de karşı için böyle bir şey diyemez. Evlat babası için baba evlat için böyle şey diyemez. Dünyalık meseleler için söylüyoruz. Yoksa dinle ilgili olan konuda evet bir kimse bidat üzerinde devam ediyorsa, şirk üzerinde devam ediyorsa onda zaten bir alakayı kesmek vardır. Bunun dışında kalan meselelerden bahsediyoruz. Yani kul hakkıyla ilgili olan meselelerden bahsediyoruz. Kardeşin seninle ilgili hakları gözetmiyorsa o, o konuda iman etmiyordur. Çünkü iman amelle bağlıdır. İmanın tanımında bu var. Söz ve ameldir imanın tanımı. Söz olarak kardeşliği kabul ediyor ama amel olarak o kardeşliği yürütmüyor seninle. Ne yapıyor? İman etmiyor yani. Ameli boyutta sergilemiyor bunu. Eksik iman ediyor veya. O iman etmiyor diye ben de iman etmiyorum o zaman diyemiyorsun. Çünkü senin bu yaptığın şey Allah için olmak zorunda. Ama sana e, hakları gözetiyor. Buna karşılık sen bunu yapıyorsan, Burada zaten Allah için olmanın dışında olma riski var. Yani bir dünyevi bir karşılık olarak. Bir kardeşin sana iyilik yapıyor, sen de ona karşılık iyilik yapıyorsun. Burada Allah için olmama ihtimali var. Allah için de yapıyor olabilirsin bunu. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da buyurduğu gibi, asıl iyilik, asıl sılah-ı rahim, senden bağını kesen kimseye, kardeşin sana gelip gitmiyor, buna rağmen ben ona gidip geleyim, ihtiyaçlarını göreyim diyorsun. Asıl Sıla-i Rahim böyle bir e, sıladır. Ebu Hureyre radiyallahu anh'den bir adam dedi ki, ey Allah'ın Resulü benim akrabalarım var, ben onlara sıla yapıyorum, onlar benimle alakayı kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük. Ben onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana karşı cahillik, kabalık ediyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, eğer dediğin ise, yani bu dediklerini yapıyorsan, sanki onlara sıcak kül yediriyor gibisin. Sen bu şekilde devam ettikçe Allah tarafından onlara karşı seninle daima bir yardımcı bulunacaktır. Çünkü sen bu bağını ne için gözetiyorsun? Onlar sana kötülük yapmalarına rağmen sen onlara iyile devam ediyorsun. Sen bunu Allah için yapıyorsun. Allah'a imandan dolayı yapıyorsun. Bu yüzden Allah'tan bir yardımcı senin yanında bulunacaktır hep. Bunu müslim rivayet etmiştir. Şabi Rahimullah dedi ki, Kızını fasık birisiyle evlendiren kimse onun akrabalık bağlarını koparmış olur. <gülüyor> evet bunu Bukhari Tarihül Kebir'de Darih Kutni El Muhtelef ve El Muhtelef'de Beyhak Şuhab'da ve başkaları sayısınatla rivayet etmiştir. Yani fasık büyük günahları <gülüyor> açıktan işleyen kimse demektir. Yani kişi yaptığı şeyin günah olduğunu biliyor. Büyük günahlardan birisi olduğunu biliyor veya küçük günah da olsa bunu aleni olarak işlemeye devam ediyor. Bazı meseleler vardır. <gülüyor> Mesela bize göre müzik haramdır. Ama adam, e, diyelim zahiri e, ekolünden birisi müziği haram görmüyor. Ve bu adam aleni olarak da müzik dinlemeye devam ediyor. Buna fasık diyemez. Yani Burada fasık ismi e, günah olduğunu, büyük günah olduğunu veya küçük günah fark etmez. Allah'a isyan olduğunu bildiği ve itiraf ettiği bir şeye aleni olarak işlemeye devam eden kimsedir. Fasık ile kastettiğimiz budur. Yoksa bize göre müzik dinleyen fasıktır. Kendisine göre, kendi itikadına göre fasık olana biz fasık diyoruz. Yani bizim itikadımıza göre fasık olan değil. Aynı tekvir meselelerinde olduğu gibi. Bazı insanlar bu ayrıntıları kaçırıyor. Mesela bir şeyin küfür olduğuna itikad ediyor adam. Haklı da olabilir, haksız da olabilir. Kendi itikad ettiği şeyle başkasını tekvir etmeye kalkıyor. Yahu kardeşim senin karşısındaki adam bunu küfür olarak görmüyor. Yani ona gerekli hüccet ulaşmamış. Ve sen de o makamda değilsin, kadı makamda değilsin. Mesela sufileri düşünün. Sufilerin yaptığı şeylerin çoğu şirktir. Şirktir. Ama o adam... İşte batıl bir hadisle, zayıf bir hadisle amel ediyor. Batıl bir şekilde, şirk ona tevhid gibi anlatılmış, öyle biliyor bunu. Bu yüzden işte kabirlerden yardım istemeye devam ediyor. İşte sıkıştığınız zaman kabirlerden yardım isteyeniz hadisi var diyor. Sen diyorsun ki o hadis uydurma öyle bir hadis yok. Ama o adam diyor ki ya işte bilmem ne efendinin kitabında var bu. Mesela bilmiyor. hadis sustuğunu bilmiyor. Ne hadisdir, ne değildir bilmiyor. O ona itimat ediyor. Allah dostudur o falanca diyor. Onun ruhu Furkan kitabında bu hadis geçiyor diyor. Bununla biz onu tekfir etmiyoruz. Onun mürtet saymıyoruz. Ama yaptığı şey şirk mi, küfür mü? Evet öyledir. Fiille faili ayırıyoruz bakın burada. Fakat o kimse her halükarda bidatçı olduğu için bidatçı ile biz alakamızı kesiyoruz bunlar birbirinden ayrılsın. Fısk meselesi de böyle. Bizim e, fısk olduğunu delillerle bildiğimiz bir meselede başka bir kimse bu şekilde e, kabul etmiyor. Bundan dolayı tekfir edemiyoruz veya fasık diyemiyoruz ona. Mesela namazın terkini küfür olarak biliyoruz biz sınaflar da biz böyle görüyoruz. Ama adam mezhepli. Mezhep alimlerinin işte rey ehlinin tevilleriyle namazın terkini küfür olarak görmüyor. Namazın terkini küfür olarak görmüyor. Namazın terki hakkındaki hadisleri de inkar etmiyor. Kabul ediyor ama tevhül ediyor. Biz bu adamı tekfir etmiyoruz. Ama bizim itikadımızda olan birisi namaz terk ederse biz onu tekfir ederiz. O dinden çıkaran büyük küfürle kafir olmuştur. Yani biz insanları bizim sahip olduğumuz ilimle tekfir edemeyiz. Fasih olduklarını söyleyemeyiz. Bidatçı olduklarını söyleyemeyiz. Bizim sahip olduğumuz ilimle, onlara ulaşan bir ilimle, onların katında sabit olan bir hüccetle e, onların hakkında nihai hüküm verilir. Burada da işte fasık bir kimseyle kızını evlendiren bir kimse onunla akrabalık bağını, kızıyla akrabalık bağını koparmış olur. Neden? Çünkü bu fasık kimse işte kızına talip oldu. Ne oldu? <gülüyor> bu fasık kimse mesela içki içmenin haram olduğunu biliyor. Bunu bilmemek zaten mazeret değil. İçki içmenin haram olduğunu herkes bilmek zorunda. Bunu bilmemek zaten mazeret değil. Bu adam içki içmeye devam ediyor aleni olarak. Sen ona kızını verdiğin zaman ne yapmış oluyorsun? Alakayı devam ettirmemen gereken birisine kızını vermiş oluyorsun. Ne oluyor? Akrabalık bağını sen koparmış oluyorsun burada. Aynı şeyi Fuday bin İyaz Raymullah, kızını bidatçı birisiyle evlendiren kimse onunla akrabalık bağını koparmış olur diyerek ifade ediyor. Burada da bidatçı zikrediliyor bak. Bidat çıkarmış, bidat sahibi ee, onunla senin e, bağın olmaması gerekir. Kızının da bağı olmaması gerekir. Kızını sen bidatçıyla evlendirdiğin zaman ne olacak? Kızın bidatçıyla yüz göz olacak. Onunla ilişkisini devam ettirecek. Bidatçıyla görüşenle de senin e, bağın devam edemez. Ne oluyor? Sen kızınla bağını koparmış oluyorsun. Evet. Selef bu konuda bakın ne kadar dikkatli ifadeler kullanıyor. Yani zamanımızın cahilleri gibi meseleye işte toz bakmıyor. Bu kadar basit değil yani bu olay. 23. ayet, işte böyleleri Allah'ın kendilerini lanetlediği, sağırlaştırdığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. <gülüyor> 24. Öyle olmasa Kur'an'ı iyiden iyiye düşünmezler miydi? Yoksa bir takım kalpler üzerinde kilitler mi vurulmuş? Kataderahimullah dedi ki, Kur'an'da insanları Allah'a isyan konusunda uyaran ayetler vardır ki bu da onlardan biridir. Kur'an'ı düşünüp anlamak yerine içindeki müteşabihlerin peşine düşenler helak olurlar. Evet, müteşabihler meselesini Altın Kaydeler kitabında ayrıntılı açıkladık. Onun sesli dersleri de var ulaşmak isteyene. Müteşabihlere tabi olmak ne demek? Mesela bir hüküm şeriatta nesk edilmiştir. Eski bir hükmü var onun. Yeni bir hüküm gelmiş şeriatta. Ayetle veya hadisle o hüküm kaldırılmış yerine yeni bir hüküm konmuştur. Bir kimse bu nesheden hükmü bilmesine rağmen, bu hüküm kendisine ulaşmış olmasına rağmen neshedilmiş hükme dair delilleri ön plana koyuyorsa bu kimse müteşavirlere tabi olan bir kimsedir. Yani basit bir örnekle mesele anlaşılsın diye söyleyelim. Mesela İslam'da hijab emri geç dönemlerde gelmiştir. Kadınlarla erkeklerin haremik selamlık yapması emri araların ayrılması emri geç dönemlerde gelmiştir. Hicretten sonra beşinci senede gelmiştir. Hendek Savaşı'nın zamanında gelmiştir yani. Dolayısıyla Hendek Savaşı'ndan önceki dönemlerde yani Ahzab suresinin ayeti o zaman nazlı oldu. Bu ayetin nazlı olmasından önceki dönemlerde işte kadınla erkeklerin birbirlerini görebildiği ortamlara dair rivayetlerde bulabilirsiniz. Mesela işte bir gelinin düğünde erkeklere de hizmet ettiğine dair buharda bir rivayet var. Bu hijab emrinden önceki bir durum. Bir kimse aha buharda hadis var diyerek o yaptığı pisliği bununla hücretlendirmeye kalkıyorsa aha bu müteşabihlere tabi olan birisidir. Çünkü bu hüküm nesk Hijab emri gelmiş, kadınlarla erkeklerin birbirlerini kapalı ev ortamlarında görmelerini engelleyen, dışarıda da kadınların azami tesettüre riayet etmelerini emreden ayetler inmiş. Sen bu ayetlerin inmesinden önceki duruma dair rivayetleri kendi yaptığın pisliğe delil getirmek istiyorsan, işte bir de Bukhar'daki hadis falan filan diyerek süslüyorsan, bu müteşavihlere tabi olmaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ali İmran Suresinin 7. ayetini okuyor. İşte kalplerinde erilik olanlar onun müteşabillerine tabi olurlar e, deniliyor ayette. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti okuduktan sonra diyor ki, işte müteşavihlere tabi olanları görürseniz onlardan sakının. Ve sakındırın. Onlarla oturmayın diyor. Aman işte onlara oturun. Bizim delilerimiz daha kuvvetli. Neskeden deliler var. Onlara izah edelim. Öğretelim. Böyle bir şey girişin demiyor bak. O bidatçı zaten. Kalbi eğri. O eğrilik arayan bir kimse. Dinde eğrilik çıkarmak isteyen bir kimse. Onunla oturma. Onu yalnız bırak. Terk et onu. Ben buna bir şey anlatayım derine girersen Allah Resulü'nün bu hadisine muhalefet etmiş olursun. Harciler. Maide 44'ü mesela ee, Said bin Cübeyir Rahimullah'tan gelen rivayet olduğu gibi, onlar müteşabiye tabi oluyor Maide 44'sunda diyor. Maide 44'ten alevlak tekfire kalkanlar mesela. Onlarla oturmayın. Müteşabilere tabi oluyor bunlar. İşte onları da izah edelim, onlara da öğretelim, anlatalım. Bu iş böyle değil. Allah ve Rasulü nasıl emrettiyse öyle olması gerekir. Onlarla alakayı keseceksin. Öğrenmek mi istiyor? Birliklerini unutacak, terk edecek, tevbe edecek. Kitap ve sünnetin emri neyse Buna teslim olarak gelecek. Yoksa sen böylesine anlatırsan, bu e, eğik kalple e, devam etmesine rağmen bunu anlatırsan, o başka türlü sapıklıklar çıkaracak o ümmet içerisinde. Bu yüzden Ömer Radyalan, Sabiq el-Eslemi geldiği zaman nasıl davranıyor? Ömer Radyalan cahil birisi mi? En ileri seviyede ilim sahibi olanlardan birisi. Kur'an ve sünnet hakkında. Sabiq'e bir şeyler anlatmaya kalkmıyor bakın. Ne yapıyor? Kafasındaki gidinceye kadar odunla kafasına vuruyor. Ondan sonra da bunu sürgün ediyor. Sürgün ettiği zaman bununla kimse oturmasın. Şartıyla sürgün ediyor. Bidatçı bu şekilde baskı altına alınır. Yoksa böylesine işte cevap verdin, meseleyi izah ettin, ha o meseleyi çözdü veya çözmedi. Başka türlü bu eğik kalple, eğri kalple Başka türlü sapıklıkları o ümmet içerisinde açmaya devam edecektir böylesi. Buna dikkat edilmediği için Ömer radıyallahu anh'ın, i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın yani sahabelerin bu basiretli uygulamaları hiçe sayıldığı için bu ümmet içerisinde bakın eğri kalpli de değil neredeyse kalpleri ters yüz olmuş insanlar bugün din adına söz sahibi durumunda. Adam diyor ki işte maskesiz sokağa çıkan kul hakkına girmiştir diyor misal, günahdır diyor. Camiye bu şekilde giden, maskes giden vebale girer, günah işlemiş olur diyor. Mesafesiz bir şekilde namaz kılan günah işlemiş olur diyor. bu Allah Resulü safları sıklaştırın diyor, safları ayırana beddua ediyor. Bunlar safı birleştirene beddua ediyor. Allah ve Resulü ne dediyse tam tersini emrediyorlar. Allah Azze ve Celle'nin ayetinde dediği gibi münafıkları nasıl anlatıyor? Allah'ın emrettiği şeyleri yasaklarlar. Allah'ın yasakladığı şeyleri ise emrederler. Bunlar bunu yapıyor. Bunu yapan insanlar bugün söz sahibi. Bugün maske takanlar, maske ile sokağa çıkanlar büyük vebaldedir. Neden? Çünkü maske takmayan, tevhidi, kitabı ve sünneti muhafaza etmek isteyen Müslümanlar, bu maske takanlar yüzünden zulme maruz kalıyorlar. Bu saçma sapan maske şeyine itaat edenler, Diğer Müslümanlara da buna itaat etmeyenlerin de vebale, e, zulme maruz kalmasına sebep oluyorlar. Bu, bu şekilde vebale giriyorlar. Adam inanmıyor mesela, korona falan filan salgına inanmıyorum diyor. Ben ceza yememek için maske takıyorum diyor. E, aha bu haram işliyor. Vebale giriyorsun. Daha çok insanın bu küfür sistemine itaat ettiğini şeklen gösteriyorsun. Onlar da bundan cesaretle tevhidi e, hayatında ikham etmek isteyen Müslümana baskı kurmak için Cesaret buluyorlar. Markette bile böyle yani. Markete giriyorsun. Eğer maske takanlar çoğunluktaysa maske takmayan birine karşı havlamak için cesaret buluyor bu adam. Belki de orada maske takanların hepsi de ceza korkusundan maske takıyor. Bir tanesi köpekliğinden takıyor. Şeytanın köpeği olmuş o yüzden takıyor. Bakıyor ki bunların çoğunluğu maskeli. Aa, şu maskesiz burada işte toplumu telki atıyor diyerek bahane ederek havlamaya kalkıyor. İşte e, yaptığımız ameller böyle basit şeyler değil yani. Tamam. Eğer buna bir vebal biçiyorsa dedin ki işte maskesi sokağa çıkmak, ne bileyim mesafeyi gözetmeden namaz kılmak bunlar vebaldir falan diyorsa senin veballe ilişkilendirdiğin, haramla, günahla ilişkilendirdiğin bu madde kitap ve sünnet kaynaklı olmalı değil mi? Yahu bu insanlar e, delili sormak zorunda değil mi? Allah Azze ve Celle'nin kitabını okusaydı bu Müslümanlar Kardeşim hangi hoca olursa olsun, din adına konuşan kim olursa olsun ya yönetici olsun fark etmez. ya sen bir şey söylüyorsun da Allah'a nispet ettiğin bir hükümde bulunuyorsun. Resul'e nispet ettiğin bir hükümde bulunuyorsun. Bunu neye dayanarak söylüyorsun ya? Yani maske takmadan çıktığında işte vebale girmiş olursun diyor. Neye dayanarak? Allah'a nispet ediyorsun bu hükmü. Allah'ın hükmü nerede burada? Yani hastalık diyorsan eğer. Hastalık bugün çıkmadı, dün de vardı. Her zaman da her zeminde var. Medine'de veba vardı. Giren veba oluyordu. Ama ne bir maske var, ne bir mesafe var, ne böyle e, bu saçma sapan karantina gibi tedbirler var, hiçbirisi yok. İnsanlar ayakta namaz kılmaya güç yetiremiyordu. İbnümer radyolamadan rivayet açık. Ey Allah'ın Resulü, ayakta güç namaz kılmaya güç yetiremeyenlerimiz ne yapsın? Oturarak kılabilirler ama unutmayın, oturarak kılana Ayakta kılanın yarısı kadar ecir vardır, diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Demiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte hasta olan cemaate gelmesin, hastalık bulaşması falan. Hastalık bulaşması zaten cahiliye hurafesi. Hurafeyi bugün e, bilim gibi kabul eden insanlar, din adına söz sahibi oluyor. İşte bu esasa uyulmadığından ötürü. Kalplerinde eğrilik olan kimseler, Söz sahibi oldular. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu hadisinde haber vermiş yani Rüve-i söz sahibi olduğu zaman. Bu kıyamet alametlerinden Nedir bu Rüve-i Alçak insanın genel meseleler hakkında söz sahibi olmaz. Genel ilgilendiren konularda fetva vermez veya hükümde bulunmaz. İster yönetici bazında olsun, ister dini fetva mevkinde olsun. Fark etmez. Evet, işte böyleleri Allah'ın kendilerini lanetledi, sarlaştırdı ve gözlerini kör etti kimseleridir. 24 öyle olmasa Kur'an'ı iyiden iyiye düşünmezler miydi? Yoksa bir takım kalpler üzerinde kilitler mi vurulmuştur? Bunlar e, kataderaim Allah'ın işte burada kastedilenlerin müteşabihlere tabi olanları olduğunu az önce aktarmıştık. E, 25 şüphesiz kendilerine hidayet açıkça belli olduktan sonra. Gerisin sin geri dönenleri şeytan kışkırtmış ve uzun emellere kaptırmıştır. Katade dedi ki: Kendilerine hidayet belli olduktan sonra geri dönenler Allah'ın eli kitaptan olan düşmanlarıdır. Tevrat ve İncil'de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in vasabının özelliklerinin yazılı olduğunu görürler ancak şeytan aldatmasıyla inkar ederler. 26 Bunun sebebi açıklanıyor bu ayette. Bunun sebebi onların Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara bazı hususlarda size itaat edeceğiz demeleridir. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyor. Katade dedi ki ayette bahsedilenler Allah'ın indirinden hoşlanmayanlar münafıklardır. Yani bu münafıklara bazı hususlarda size itaat edeceğiz. Yani her konuda değil bazı hususlarda itaat edeceğiz dediler ve şeytan onları kışkırttı peşine taktı. Sebebi bu. Sebebi bazı hususlarda münafıklara itaat etmek. Topuklar üzerinde geriye dönmelerinin sebebi bu. Ha Yani siz bize işte e, namazı toptan yasaklayamazsınız. Biz evimizde kılarız. Ama cemaate gelme mi diyorsun? Ha O konuda itaat ederiz. Ama bize namazı terk ettiremezsiniz. Biz evde kılarız. Sonra açıldı cemaatle namaza. izin ama hangi şartta? Mesafeli olarak. Tamam biz namazı kılarız. Bize namazı inkar ettiremezsiniz. Ama bazı usularda size edeceğiz. Mesafe koyacağız bu yüzden. Maske takacağız. Şeytan işte böylelerini peşine takmıştır. Bunların körlükleri bu yüzden. 27. Öyleyse melekler yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını aldıkları zaman nasıl olacak? 28. İşte böyle. Çünkü gerçekten onlar Allah'ı gazaplandıran şeye uydular ve onu razı edecek şeyleri çirkin karşıladılar. Bundan dolayı amellerini boşa çıkardı. Amelleri geçersizdir bundan dolayı. 29. Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar Allah'ın kinlerini hiç çıkarmayacağını mı sandılar? Dahak bin Müzayim Rahimullah dedi ki bu ayette bahsedilenler münafıklardır. İbnü i Zeyd dedi ki bunlar münafıklardır. Küfür olan nifaklarını gizliyorlardı. Şimdiye kadar bu nifaklarını, küfürlerini gizlediler, gizlediler. Bakın bu korona e, sahtekarlığı ilan edilince bütün küfürlerini nasıl ortaya koydular? Onlara tabi olanlar da hakeza. İşte bunlar Hanefi'ydiler. Bizim memleketimizdekilerden bahsediyoruz. Maturidi'ydiler. Amelleri imandan saymıyorlardı. Bir sürü nifakları vardı. Kendi dinlerine kendileri uymuyorlardı. Hanefiliğe de uymuyorlardı yani. Kendi mezheplerine de uymuyorlardı. Ama hep bir dalavereyle, hep bir kılıflamayla e, insanların Müslüman olduklarını e, lanse ederek böyle yürütüyorlardı bak şimdi iş ortaya çıktı en temel mesele en cahil e, yeni böyle dili dönmeye başlayan çocuğun bile bildiği dindeki namaz meselesinde nasıl apaçık bir küfre girdiler topluca dinlen çıktılar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği gibi nasıl ki o zaman da insanlar fevç fevç İslam kuvvetlendiği zaman fevç fevç gruplar halinde İslam'a giriyorlardı dedi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, nasıl böyle İslam'a girdilerse fevç fevç gruplar halinde dinden çıkacak bu ümmet dedi. Ve bu gerçekleşti. En cahil bir insanın bildiği namaz meselesinde. Adam kumarından vazgeçmiyor biliyorsunuz. Yasaklara rağmen kumarhanede toplanıyor, kumar oynuyor. Karlı kızlı eğlenceler düzenliyor halen. Ona iman etmiş çünkü. Bundan vazgeçmiyor, yasaklar, cezalar engellemiyor. Ceza yiyor, yine devam ediyor buna. Namaz için nerede? Namaza iman eden müminler nerede? Bu kadar basit. 30. Eğer biz dilersek, sana onları elbette gösteririz. Böylelikle onlar simalarından tanırsın. Vallahi tanıyoruz, simalarında maske var. Suratlarında maske var, tanıyoruz. Andolsun sen onları sözlerin söyleniş tarzından da tanırsın. Şüphesiz Allah amellerinizi bilir. 31. Andolsun biz sizden cihad edenlerle sabredenleri belirleyinceye kadar, belirleyinceye ve haberlerinizi ortaya çıkarıncaya kadar deneyeceğiz, imtihan edeceğiz. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, ''Bu ayette Allah Teala dünya hayatının imtihan yurdu olduğunu ve bu yönde kendilerini sınayıp imtihan edeceğini müminlere haber veriyor.'' Sonrasında bunlar karşısında sabretmelerini emretmiş ve bu konuda sabır gösterenlerin mükafatını vereceğini müjdelemiştir. Daha önce de nebilerini ve seçkin kullarını nefislerini kirlerinden arındırmak için bu şekilde sınadığını ifade etmiştir. Onlara darlık, bolluk ve zelzelenin dokunduğunu söylemiştir. Darlık ile kastedilen fakirliktir, bolluk barıştır, zelzele ise fitnelerdir, İnsanların eziyetlerinden dolayı sarsılmışlardır. Evet, demek ki insanlardan eziyet görmek, maddi olarak darlığa düşmek veya maddi olarak bolluk hali. Bunların hiçbirisi kişiyi Allah'ın emirlerini, Resul'ün emirlerini uygulama konusunda alıkoymada geçerli mazeretler değildir. Ya işte ben Allah'a itaat ettim de insanlar bana eziyet yapıyor. Böyle bir şey yok. 32. Şüphesiz inkar edenler. Allah'ın yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet açıkça belli olduktan sonra Resul'e karşı gelenler kesin olarak Allah'a hiçbir şeyle zarar veremezler. Onların amellerini boşa çıkaracaktır. Ey iman Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın. İbn-i Ömer dedi ki, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından bir topluluk olarak şu ayet nazlı oluncaya kadar işlediğimiz iyiliklerin hepsinin makbul olduğunu düşünüyorduk. Bu ayet nazlı oluncaya kadar hayır namına ne işlersek he, kesin kabul edildi böyle düşünüyorduk diyor. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin amellerinizi iptal etmeyin ayeti nazlı olunca amellerimizi iptal eden şey nedir dedik ve bunun büyük günahlar olabileceğini düşündük. Acaba büyük günahlar işlememiz mi bu amelleri iptal ediyor? Büyük günah işleyenimiz olduğunda onun helak olacağını söylemeye başladık. Ta ki şu ayet nazil oldu. Nisa 48. ayeti. Muhakkak ki Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun altındakileri dilediğine bağışlar. Bu ayet nazil olunca bu konuda bir şey söylemekten çekindik. Büyük günah işleyen olunca onun hakkında korktuk ve bu günahlara bulaşmayan hakkında ümit besledik. Evet, yani günahlar korku ve ümidin mahallidir. Yani Allah bağışlayabilir ama bağışlamayabilir de. Yani korku da var, ümit de vardır günahlarda. Ama şirkle böyle bir şey yok. Yani ümit yok. Şirk işledin mi, şirk üzere ölen, şirk üzere Allah Azze ve Celle'ye karşılaşan, bunun bağışlanma gibi bir şey yok. Şirk üzere ölen, diğer bütün amelleri salih ameller dahi olsa. Mesela dedik ya, tasavvufçular şirk işliyorlar. Amellerinin geneli şirk. Biz dünya hükmü bakımından işte bunlar kafirdir, mürtettir demiyoruz. Ama bu itikatlarla ölürlerse Allah azze ve celle karşısında onlar bağışlanmayacaklardır. E, Doluyla salih de olsa. Ama günahkara gelince adam ay yaş olarak yaşıyor. Ya burada namazla ilgili bir sıkıntı var ama namazla ilgili bir sıkıntı var yani içki içmiş, zina etmiş veya diğer büyük günahları işlemiş fakat tevbe etmiş Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gitmiş veya tevbe etmeden Allah'ın huzuruna gitmiş tevbe etmişse ve sahih bir tevbe ise o zaten dünyadayken bağışlanır bunlardan tevbe etmeden yani büyük günahları işlemiş olarak Allah'ın huzuruna gidiyor ama tevhidi korumuş bu adam uzak ihtimaldir ama mümkün bu e, amellerinin geneli fısk olan bu adamın Bağışlanması ihtimali var. Yine şefaatle cehennemden çıkarılma ihtimali de var. Ama bütün amelleri, salih ameller, görünüşte salih ameller olan bir kimseye gelince şirk koşuyorsa eğer, Allah'tan gayrından yardım istiyor, Allah'tan başkası için kurban kesiyor vesaire vesaire. Şirk olan ameller işliyorsa veya Allah'ın helalini haram sayıyor, haramını helal sayıyorsa, mesela adam sigaranın haram olduğunu söylüyor. Bu sigaran haram olduğunu söyleyenlerin genelleri de genelde salih amel sahibi kimseler. Bu itikatla ölürse bir kimse Allah muhafaza. Bu şirk üzere ölmüştür. Bu bağışlanmaz. Ama büyük günahlarla ölen bir adamın bağışlanma ümidi var. Kesin değil ama Allah'tan böyle bir ümit var. Yine bu büyük günahlarla ölen adamın cennete girse bile günahları yandıktan sonra Çıkması söz konusu. Tevhidi muhafaza etmişse, imanı muhafaza etmişse, kalbinde zerre kadar iman bulunuyorsa o cehennemden çıkar. Ama şirk üzere ölen bir kimsenin kalbinde zerre kadar iman yoktur. Çünkü şirk imanı da amellerde iptal eder. Katade dedi ki, Elinizden geldiği kadar iyi amellerinizi kötü amellerle boşa çıkarmayın. Zira iyilikler nasıl kötülükleri giderirse, kötülükler de iyilikleri siler. Amellerin durumu sonuçlarına göredir. Yani son nefesteki duruma göredir. Ebû Hureyir radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yüz çevirenler dışında ümmetimin tamamı cennete girerler. Ey Allah'ın Resulü yüz çevirenler kimlerdir denildi. Şöyle buyurdu. Bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden ise yüz çevirmiştir. Evet, yani amellerin kabulünde olmazsa olmaz iki şarta işaret vardır bu rivayetlerde. Daha önce ta ilk başında Fatiha suresinde açıklamıştık bunu. Bu birincisi amelin sadece Allah Azze ve Celle'ye halis kılınmaz. Ona hiçbir şeyin ortak koşulmaması. <gülüyor> Niyet olarak veya amel olarak Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şeyin ortak koşulmaması. İkinci şartı amelin doğru olması yani sünnete uygun yapılması. Salih amel bu iki şartla kayıtlıdır. Bu iki şarttan birini taşımayan amel salih değildir. Yani amel sünnete göre yapılmış olabilir. Yani mesela namazı sünnete göre kılıyor olabilir bir kimse ama o namazında Allah Azze ve Celle'yi birlememiştir. İhlas üzere yapmamıştır. Bu salih bir amel değildir. Veya ihlas üzeredir. Fakat namaz veya diğer ameller Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre değil. Bu da salih bir amel değildir. Bilakis bu reddolunmuş bir ameldir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur buyurmuştur. Yine e, bunun Şura Suresi 21. ayetiyle de alakası vardır. Şirkle de bağlantısı vardır. Çünkü Allah Azze ve Celle yoksa onların Allah'ın dinde meşru kılmadığı şeyi, dinde kendilerine meşru kılan ortakları mı var buyuruyor. Yani bunlarla da alakalı bir meseledir. Yani bidatler şirkten uzak değildir. Evet, e, bu iki şartın gözetildiği amel ancak salih ameldir. Allah Azze ve halis kılması ve o amelin aynı zamanda sünnete uygun olarak icra edilmesi. 34. Şüphesiz inkar edenler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar, sonra kafirler olarak ölenler, işte Allah onlara kesinlikle mağfiret etmeyecektir, bağışlamayacaktır. Yani küfür üzere öldü takdirde böyledir. 35. Öyleyse siz üstün iken barışa çarmak suretiyle gevşekliğe düşmeyin. Şüphesiz Allah sizinle beraberdir. Amellerinizi asla eksiltmez. Mücayet Raymolla felatehine o kavli zayıflık göstermeyin demektir. Ee, ve entum entumul aleune kavli siz galip iken, siz üstün iken demektir. Yani Müslümanlar üstün bir haldeyken müşriklerle barışa girmeyin. Üstün haldeyseniz. O zaman cihad etmek vardır. Allah'ın dini en üstün oluncaya kadar cihad etmek, savaşmak vardır. Barış o zaman ne hallerde geçerli? Müslümanların güç bakımından zayıf oldukları zamanlarda sulh talep edebilir. Ama güçlüyseniz Allah'ın dini, ona hiçbir şey ortak koşulmayacak şekilde hakim kılıncaya kadar cihat vardır. Velen Allah Teala sizi eksiltecek değildir demektir diye açıkladı Mücahit Rahimullah. Katade dedi ki Allah'a daha yakın iken düşmanınız karşısında küçülüp onlarla anlaşma yönünde ilk adımı atan siz olmayın. Allah Teala da sizlere haksızlık edecek değildir diye açıkladı. 36. Gerçekten dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir. Eğer iman ederseniz ve sakınırsanız ecirlerinizi verir ve mallarınızı da istemez. Eğer sizden onları istese ve bu hususta sizi zora koysa o takdirde cimrilik edersiniz. Bu da kinlerinizi açığa çıkarır. Yani Allah Azze ve Celle sizden mallarınızı istese ve bu konuda sizi zorlasa o zaman kinleriniz ortaya çıkar diyor. Katadir de Aymullah dedi ki Allah Teala malları istemenin içerideki kinleri de ortaya çıkaracağını bildirmiştir. O halde Müslümanlar Buradan bir ahlak edinmeli, bir edep öğrenmeli. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zaten bunun üzerinde durarak, hatta biat alırken Müslümanlardan böyle bir şart koşmuştur. Kimseden bir şey istemeyin diye. Demek ki insanlardan istemek kini ortaya çıkaran bir şeydir. Nefret uyandıran bir şeydir. İstemeyin. Şimdi dini cemaatlere bakın, hepsi dilenci davalarını insanlardan topladıkları üzerine kurmuşlardır. Bu yüzden insanların hoşuna gitmeyen bir şey varsa, unsur varsa davetlerinde hemen ondan dönüş yaparlar. Allah Azze ve Celle ise Resullerini hep şöyle niteliyor, onların ne dediklerini. Deyin ki La İlahe illallah ve böylece kurtulun. Ben sizden bir ecir, bir karşılık istemiyorum. Muhakkak ki benim ecrim, bana verilecek karşılık Allah Teala'ya aittir. İşte Müslümanın bu ahlak üzeri olması gerekiyor. Allah'a tevekkül eden, Karşılığını Allah'tan bekleyen, Allah'tan isteyen, insanlardan beklenti içerisinde olmayan. Bu cemaatlerin bu kadar sapması, hatta işin başında ihlaslı başlasalar bile sonradan böyle e, temeyu etmesi, işi gevşekliğe dökmeleri, yavşamaları. Bunun sebebi gelirlerini, isteklerini, taleplerini insanlardan geleceklere bağlamaları yüzündendir. Anam kocaman cemaat, zengin de bir cemaat ama o zenginliğin dönmesi insanlardan topladığı teberruğe bağlı. O yüzden insanların hoşuna gitmeyen bir şey söyleyemiyor. Bunu söyleyemeye söyleyemeye ne oluyor? Söylenmesini çirkin görüyor. Bu sefer o söylenmesi gereken şeyleri kendisi de çirkin görmeye başlıyor. O yüzden bu büyükleş, büyük gruplar oluşturan bu topluluklar, cemaat fırkaları ne yaptılar? Kitap ve sünnetten en çok nefret eden topluluklar oldular. Kendi anlayışlarına göre yeni bir din anlayışı getirdiler. Halkı bunlarla memnun ediyorlar. Mesela adamın birisi çıkıyor diyor ki, açıkça daha İslam davetçisi olduğunu söylemiyor adam, Ubeydullah Aslan denen zındık, diyor ki, yahu diyor benim cemaatime diyor, namaz kılmayan insanlar da geliyor, ben namazın, terkinin, gübürü olduğunu nasıl söyleyeyim diyor. Böyle diyor. Yani siz diyor aşırısınız diyor. Bana aynen böyle söyledi. Siz aşırısınız diyor. İşte namazın terk küfür. Halbuki diyor işte üç mesele göre namazın terk küfür değil. Niye sadece Ahmet bin Hanbel'in kavrine göre e, hareket ediyorsunuz? Yahu biz Ahmet bin Hanbel'in kavrine göre hareket etmiyoruz. Bundan Allah'a sınırız yani. Bu Allah ve Resul'ün hükmüdür. İşte bu meclisme gelecek insanların hoşuna gitmeyecek diye demek ki bu vatandaşlar dinden istedikleri gibi kırpabileceklerini düşünüyorlar. Çünkü namazın terki küfür dersen insanlar bir daha yani onun düşüncesine göre yüzüne bakmayacaklar. Biz bizden olmayanlar diye kitap çıkardık. Kendisinin selefi olduğunu iddia edenler, Ebu Said Yarpuzi gibi işte bu selefiliği çorba yapmak isteyen insanlar, işte bu kitap çok yanlış, insanlar uzaklaştırır falan filan diye bir sürü yaygara kopardılar. Yahu burada biz kendimizden bir şey söylüyor muyuz? Allah ve Rasulü'nden gelen ayetler, hadisler. Şunu yapan bizden değildir, şunu yapan bizden değildir. Bunlar yani. Bunları söylemekten ürküyorlar, korkuyorlar. Neden? Allah'a tevekkül etmiyorlar. Ecirlerini Allah'tan beklemiyorlar. İnsanlardan bir karşılık üzerine kurmak istiyorlar davalarını. Böyle diyorlardı yani. Allah onlarda da yalanladı. En ağır ifadeler belki şialar, Rafiziler hakkındadır. Rafızı bir topluluğa ulaşıyor bu kitap Allah'ın izniyle. 30-40 tane Türkiye'deki caferi itikadından dönüyor. En ağır ifadeler onlar hakkında kullanılmış olmasına rağmen. Yahu kalpler Allah'ın elinde. Kendi elinizdeymiş gibi hareket etmekten bir vazgeçin yani. Zannediyorlar ki insanların kalpleri bizim elimizde. Biz şirinlik yaparsak insanlara onları döndürürüz. Bu yüzden naslardan bazılarını insanlara ulaştırmıyorlar. Ulaştırmadıkları o nasları mesela velave ve Bidatçilerle teberri uygulama meselesi. insanlara zor geliyor, bunlara zor geliyor. İnsanlara da böyle bir şeyden bahsetmiyorlar. Bunu da övünerek söylüyor Ebu Said. Diyor ki, ben diyor 30 senedir vela ve berâ konusundan bahsetmedim diyor. Fitne çıkarmamak için bahsetmemiş Ya Yahu tevhidin olmazsa olmazı bu. Vela ve berâ. La ilahe illallah'ın şartlarından birisi. Kur'an-ı Kerim'de la ilahe illallah sözünün emirden daha fazla vela ve berâya dair emir vardır. O zaman sen Allah'ın dinini tebliğ etmiyorsun. Kendine göre bir din oluşturmuşsun. İnsanların beğeneceğini umdun bir şekil koymuşsun ortaya. Ve insanlar sanki senin elinde kalpleri. Ben istediğim gibi çevirebilirim zannediyorsun. Hayır. Bütün gerçekliğiyle, bütün açıklığıyla biz nasları insanlara tebliğ etmek zorundayız. İnsanların hoşuna gitsin veya gitmesin. Kalplere bu tebliği ulaştırmak Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Kalplere hidayeti ulaştırmak Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Bizden olan hiçbir şey yoktur. Bizden olan kısım o tebliği işte içerine uygun bir şekilde, üslubuna uygun bir şekilde neyse orada bizim bir sorumluluğumuz vardır. Oradan bize düşen bir pay vardır. Ama hidayet en kötü üslupta sunulan bir şekilde bile olsa... Bunların kötü üslup olduğunu söylemiyorum da en kötü bir üslupta bile sunulsa hidayeti ulaştırmak Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Bu yüzden Allah Resulü ve Vesselam bizim akıllarımızla, duygularımızla e, aksini düşüneceğimiz bazı şeyler de bazı yönlendirmelerde bulunmuştur. Mesela zimmet ehli Müslümanların arasında yaşıyordu İslam devletinde. Kitap ehliyle yolda karşılaştığınız zaman siz selama başlamayın. Onları yolun dar yerine sıkıştırın. Önce onların selam vermesini sağlayın diyor. Halbuki dine davet edilmesi gereken kimseler değil mi? Bu Yahudiler, Hristiyanlar. Bir de senin gücünün altında yaşıyorlar. Daha cepte olabilecek bir topluk, davet açık bir topluk. Ne yapman lazım? Selam ver ki onların kalbini kazanasın dersin değil mi? Böyle değil işte. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki kitab eline karşı selama siz başlamayın. Onlar verdiği zaman ve aleyküm deyin. Yolun dar yerine sıkıştırma önce onlar versin selamı. i̇bn Abbas radiyallahu Anlatıyor yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisine vahiy gelmediği sürece kitap ehline muvaffakat gösterip kitapsız kafirlere muhalefet ederdi. Hatta saçlarama şeklinde bile. Ama vahiy gelirse bazen işte kitapsıza mu muvaffakat edip kitap ehli kafire muhalif düşebiliyordu. Bunu anlattığı yerde Yahudilerin bu o kadar zorla gitmişti ki mesela Yahudiler hayızlı kadına... Böyle tamamen tecrit uygularlar, yaklaşmazlarmış, onunla aynı yerde yatmaz, beraber yemek yemez, aynı sofraya oturtmazlar, aynı odada bile kalmazlarmış. Böyle aşırı şeyler var. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onlara muhalefet getiriyor. Yani hayızlı kadınlarla cinsel ilişki dışında diğer her türlü muameleye caiz veriyor, beraber yemek yiyor vesaire vesaire. Yahudiler buna çok bozuluyorlar. Bize muhalefet etmedik bir şey bırakmadı diyorlar. Yani bizim şekler onlara muhalefet ederek tebliğimize devam etmemiz şart koşuluyor. İnsanları nasıl olursa olsun İslam'a çekelim diye bir takım tavizler vermemiz değil. Evet, cinsel ilişki meselesinde bile. Daha başka şeyler de var da, yani meclis müsait olmadığı için o ayrıntılara giremiyoruz. Cabir Radyalan'tan gelen bazı rivayetler var. E, 38. İşte siz böylesiniz. Allah yolunda infak etmeye çağrılıyorsunuz. Buna rağmen bazılarınız cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse artık o ancak kendi nefsine cimrilik eder. Allah ise ganidir, fakir olan sizlersiniz. Eğer siz yüz çevirecek olursanız sizden başka bir kavim getirir. Sonra onlar sizin benzeriniz de olmazlar. Abdullah bin Amr radiyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın hutbesinde şöyle buyurduğunu aktarıyor. Cimrilikten sakının. İyiyakum ve şuhu. Bu cimrilik diye tercüme ediliyor ama burada kastedilen tamahkarlık. Şuh tamahkarlıktır. İnsanın açgözlü olmaz. Tamahkarlıktır. Cimrilik esasında buhuldür. Burada yani cimrilik diye tecrübe ettiğimiz kelimeyle kastedilen tamahkarlık. İnsanın dünya malına tamahkar olması, açgözlü olması. Bundan sakının. Çünkü sizden öncekileri e, bu tamahkarlık ile helak oldular. Tamahkarlık duyguları onlara cimri davranmayı emretti. Onlar da cimrilik ettiler. Yani cimrilik tamahkarlık sebebiyle. Ortaya çıkan bir davranış şeklidir. Yani insanın kalbi kanaatkar olmaz, tamahkar olursa bundan dolayı cimrilik ahlakı ortaya çıkar, kötü ahlak olarak. Bundan dolayı bu kavimlerde cimrilik ettiler. Kendilerine akrabalık bağlarını kesmeye emretti. Onlar da bu tamahkarlık sebebiyle akrabalık bağlarını kestiler. Kendilerine günah işlemeyi emretti, onlar da günah işlediler. Bunu Ebu Davud, Hakim ve Ahmet sayısına da rivayet etmişlerdir. Enes gelen rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Üç şey helak edicidir. Tabi olunan bir heva, boyun eğlen bir cimrilik, tamahkarlık yani. Burada da yine hon muta buyruluyor. Yani boyun eğlen bir tamahkarlık. Kişinin tamahkarca hareket etmez. Yani insanda potansiyel olarak nefsinde böyle tamahkarlık duyguları olabilir. E, Bununla mücadele etmesi gerekir. Boyun eğmesi ne demek? O tamahkarlığın gereğine göre hareket etmesi demek. Nerede bir işte mal dağıtılıyor hemen ona koşayım. Nerede bir bağış raplığı, ondan hemen payımı alayım falan filan. Yani dünya malına karşı bu hırs zamanla ne yapıyormuş demek ki? insanı cimriye götürüyor. Artı kul hakkına tecavüz etmeye götürüyor. Bu tamahkarlıkla mücadele etmezse insan kendisini haram olan işlere sürükler. İşte bu helak edicidir. Ve kişinin kendisini bir rivayette kendi görüşünü beğenmez. Bu üç şey helak edicidir. Sadece benim görüşüm kabul edilsin. Benden başka kimsenin görüşü kabul edilmesin. Düşüncesi yani. Ebu Hureyre Radiyalan'tan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şu iki şey bir kulun kalbinde bir arada bulunmaz. İman ve tamahkarlık. Evet. şimdi diye tecrüme ettiğimiz kelimenin şu olduğuna burada da uyaralım. İman ve tamahkarlık bir kalpte bir arada olmaz. Evet. Bu hadisi de İbn-i İbdan, Hakim Nesai, Ebu Avane, Ahmet, Tarihül Kebir'de Bukhari ve İbn-i Bişran rivayet etmişlerdir. Zeyd bin Neslem dedi ki, Cimri malından Allah'ın hakkını eda etmeyen kimsedir. Yani bakhil buhul sahibi olan, ayette geçen buhul ahlakı, Cimrilik. Cimriyle kastelen malından Allah'ın hakkını eda etmeyen kimsedir. Yani bir kimse zekatını veriyor. Böyle bir kimseye cimri denmez. Veya işte komşusunun, akrabasının hakkını gözetiyor. Böyle bir kimseye cimri denmez. Yani bazılar bonkörceye davranmayan bir kimseye de cimri diyor. Yani toplumda böyle şeyler söyleniyor. Yani dini manadaki cimrilik bu değil. Yani eli açık olmak ayrı bir ahlaktır, güzel ahlaktır, sehavet. Bu ayrı bir ahlaktır ama insan eli açık değil diye cimri ismini hak etmez. Cimrilik malı üzerinde Allah Azze ve Celle'nin hakkını engellemektir. Yani haram olan cimrilik budur. İşte komşu açken tok yatan bizden değildir buyuruyor mesela. Zekatın dışında da bazı haklar vardır. Sadece zekatta da sınırlı değil. Ebu Rere radiyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okudu. Yani Muhammed sureti 38. ayetini. Sahabeler ey Allah'ın Resulü yüz çevirmemiz halinde bizim yerimize getirilecek ve bizim gibi olmayacak olanlar kimlerdir diye sordu. Yani böyle böyle olmazsanız sizin yerinize Allah sizden bunu alır yerinize başkalarını getirir onlar da sizin gibi olmaz buyuruyor ya kim bunlar diye sordular. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Selman radiyallahu omzuna dokundu ve şöyle buyurdu. Bu ve bunun kavmi. Canım elinde olana yemin olsun ki iman Süreyya yıldızında olsa dahi Farisilerden bazıları onu elde edeceklerdir. Yani bir kimse sırf İranlı diye, İran kökenli diye kötü olacak değil. Selman radiyallahu gibi gibi e, istisnalarda vardır. E, Selman radiyallahu anh'ın e, iman etme mücadelesini kitaplardan okuyun. Zebericet'te de almıştım onu. Tirmizi'nin Şemail kitabında da uzunca anlatılır. Yani sünnet kitaplarında var. Ee, i̇bretlik bir kıssadır. O yüzden bilmeyenlerin okumasını tavsiye ederiz. Yani e, sahih imana, tevhid inancına ulaşabilmek için Selman Radyalan Neleri terk etmiş, nasıl mücadeleler göstermiş, hak bu kadar gizlenmiş olmasına rağmen, onun önünde bir sürü çamurlar atılmış olmasına rağmen onların hepsini hiçe sayarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la buluşması ve ona ittiba etmesi ibretlik bir kıssadır. Allah Azze ve Celle izin verirse Fetih Suresi, Medeni diğer bir sure, 48. sure, Fetih Suresi ile bir sonraki derste devam edeceğiz inşallah. Subhanekallâhüm ve bihamdik ve eşhedelnâ ilâhillâh'in tevâhtike lâ şerikelek ve estağfurike ve tu